17. bölüm. Harp, ilk tehlikeyi ucuz atlattıklarının memnuniyeti ve ileride tekrar başlarına gelecek belanın korkusuyla karışık acayip bir sesle Berraz'ın yedi geçmişin içine alan ağır küfürler savurdu. Şu anda bir eline geçirse dünyaya geldiğine bin defa pişman eder, aklına gelen işkencelerin her birini acımadan tatbik ederdi. Ama ne yazık ki Berraz, eline geçirdiği kervanın nimetleriyle zevk ve safa sürüyor, Kureyş'in özellikle Harbin ve arkadaşlarının ne halde olduklarını düşünmüyordu bile. Harbin arkadaşları da Berraz'ın ardından bildikleri bütün küfürleri sıralamakla meşguldüler. Şu anda Berraz'a küfretmekten başka hiçbir şeyi yapamayacakları belliydi. Yeteri kadar küfür söyleyip içlerini boşalttıktan sonra yollarına devam ettiler. Bundan sonra boş durmak, düşmana gafil avlanmak demekti. Her iki tarafta harıl harıl çalışıyor, hazırlıklarını tamamlamaya gayret ediyordu. Gelip gidenler, iki kabilenin hazırlıkları hakkında birinden diğerine haberler ulaştırıyorlardı. Nihayet Kaysa ı Aylan kabilesi, ardında Hevazi'nin diğer kolları da oldukları halde Şamta'ya geldiler. Sancakları Ebu Beran'ın elinde bulunuyordu. Muharebeyi o idare edecekti. Kureyş ve Kinane'nin başkomutanlığını Harp bin Ümeyye üzerine almıştı. Bu muharebe haram aylarda yapılacaktı. Bu sebeple kimse canı isteyerek savaşa çıkmıyordu. Ama kabilenin müdafası gerekiyordu. Kendilerini Hevazinlilere teslim edip ''Buyurun, canınızın istediği gibi bizi kesip biçin'' diyemezlerdi. Muharebe etmek için değil... Müdafaa için bu savaşı kabul etmişlerdi. Senenin dört ayı haram ay olarak kabul edilmişti. Bunlar, üçü peş peşe olmak üzere Zilkade, Zilhicce, Muharrem aylarıyla bir de Recep'ti. Bu aylarda kavga gürültü olmaz, baskın yapılmaz, mal yağma edilmez, adam öldürülmez, yol kesilmezdi. Herkes bu aylara girince emniyetli günlere ulaşmanın rahatlığını duyar, dilediği yere gider... Panayırlarak katılır, canına yahut malına gelecek bir tehlikeden korku duymazdı. Ancak çapulculuk yapmayınca duramayan, yahut eline geçirdiği bir fırsatı değerlendirmek, mesela zengin bir kervanı pusuya düşürüvermek isteyen güçlü bir kabile, yine arzusuna ulaşır, aramaylarda onlara karşı gelmeyi bile düşünmeyen zavallılar. Ama eşhürü hurumda, aramaylarda değil miyiz diye şaşkın şaşkın bakarken... Bu ayın haramlığı ileriki bir aya alındı diyerek maksatlarına ulaşırlardı. Böyle bir aya ait haram olma hükmünü diğer aya geçirip emniyet içinde yolculuğa çıkan zavallıları avlama işine nesi diyorlardı. Bu yolla pek çok masum insan tuzağa düşürülmüş, nice kervan halkı soyulmuş, malları yağma edilmişti. Yine de bu aylara hürmetlerini devam ettiren pek çoktu. Bu aylarda yapılan muharebeler, Allah'a isyan manası taşıdığı için bu savaşlara harbül ficar yani günah işlenen savaş adı verilirdi. Ebu Talip ficar savaşı konusundaki görüşünü Haşim oğullarına bildirdi. Aramayın içindeyiz. Bu savaşa katılmayı doğru bulmuyorum dedi. Diğer Haşimoğulları da bu görüşteydi. Ancak iş sadece onların keyfine bırakılmadı. Kureyş'e gelen tehlikeyi onların da göğüslemesi lazım geldiği söylendi. Nihayet onlar da Zübeyir'in komutası altında savaşa katıldı. Ebu Talib de ara sıra yanında sevgili yeğeni olduğu halde gelip savaşa katılıyordu. Ancak o bu harbe bizzat katılmıyor, karşı taraftan atılan okları toplayıp amcalarına vermek suretiyle yardımcı oluyordu. Ne zaman Ebu Talip yeğenini de getirerek bu savaşa katılsa, harp tarihi Kureyş'in yüzüne gülüyordu. ''Ey kurtları kuşları doyuran, hacılara su dağıtan büyük zatın oğlu, sen geldiğin zaman onları mağlup ettiğimizin farkındayız. Ne olur, bizim yanımızdan ayrılma.'' dediler. Bunu gerçekten Ebu ile ilgili sanıyorlar, yanındaki büyükler büyüğünün hürmetine böyle olduğunu bilmiyorlardı. Ebu Talip cevap verdi, ''Siz zulümden, haksızlıktan, akrabalık bağlarını kesmekten vazgeçin. Ben de sizin yanınızdan ayrılmayayım.'' Araplar arasında muharebeler önce her iki taraftan da birer kişinin çıkıp birbiriyle çarpışması şeklinde başlardı. Galip gelen öldürdüğü kişinin silahlarını elbisesini alarak meydandan çekilir yahut çarpışmak üzere ikinci bir yiğidin gelmesini isterdi. Bu böylece bazen güneş kızdırıncaya kadar tek tek çarpışmalar halinde sürüp gider. Bazen de ilk çarpışan iki kişiden hemen sonra karşılıklı hücuma geçilir, saflar birbirine girer, kim kime rastlarsa onunla savaşır, daha sonra sıcak bastırınca iki taraf geri çekilip dinlenir. Öyle sonu veya bir gün sonra yine bu yolda savaşlar yapılırdı. Muharebenin son günüydü. Sabahın erken saatlerinde başlayan savaş, Kaysa'yla'nın galibiyetiyle sürüp gidiyordu. Kinane ve Kureyş tarafı mağlup düşmüş, birkaç kişi telef olmuştu. Ancak öyle sonu Kinane'liler harbin yönünü değiştirmişler, Kaysa Aylan'ı kılıçtan geçirmeye başlamışlardı. kıyasya bir savaş oluyor, iki tarafta artık bugün neticeyi almak, savaşın sonunu getirmek istiyorlardı. Bu gidişle Kaysa Aylan'ın sonu gelmiş gibiydi. Ümitsizce savaşıyorlardı. Urve de Berraz'la unutulmuş, Herkes canının derdine düşmüştü. Tam bu sırada büyük bir deve üzerinde yükselerek iki tarafın ortasına atılan bir adam görüldü. Var kuvvetiyle, ''Ey Murdaroğulları! Ey Murdaroğulları!'' diye haykırıyordu. Mudar, Kinane ile Hevazi'nin babası oluyordu. Bu iki kabile Mudar'da birleşiyordu. Adam Mudaroğulları derken her ikisini birden seslenmiş oluyordu. Nihayet savaş durdu. Ne istiyorsun? Dediler. Sizi bu savaştan daha iyi, daha hayırlı bir işe davet ediyorum. Nedir o? Sulhtur. Sizi sulh yapmaya davet ediyorum. Nasıl olur bu? Sizden ölenlerin diyetini ödeyelim. Bizden ölenlerin de kanlarını bağışlayalım. Kim yapabilir bunu? Bu diyeti kim ödeyebilir? Ben. Evet, ben öderim. Kimsin sen? Kureyş'ten Utbe bin Rebiya. Takdir dolu bakışlar Utbe'yi buldu. Kılıçlar kınlarına sokuldu. İki taraf ölülerini birer birer bulup ayırmaya başladı. Sayım yapıldı. kays Aylan'dan 20 ölü fazla çıktı. Utbe bin Rebiya teminatını tekrarladı. Bu 20 kişinin diyetini vermeyi üzerime alıyorum. Günlerdir süren ve bu gidişle İki büyük kabileyi tüketecek olan savaşın önü böylece alınmıştı. Bu şartlar altında bu sözü söylemek kolay değildi. Verilmesi garanti edilen diyet, adam başına yüz deve hesabıyla iki bin deve yapıyordu. Kolay kolayına ödenmesi mümkün olmayan bir servetti. Büyük büyük yirmi tane süre ederdi. Hayallerin ulaşamadığı bu büyük servetin nasıl ödeneceği tartışılabilirdi. Peki bu nasıl olacak? Nasıl ödeyebileceksiniz bunu? Bizden size rehin olarak kalmak üzere adamlar vereceğiz. Diyeti ödediğimiz zaman siz de onları geri verirsiniz. Harp bin Ümeyye'nin oğlu Ebu Süfyan ve Kureyş'in ileri gelen bir ailesinden Hakim bin Hizam'ın da içinde bulunduğu 40 kişilik bir grup Kayse Aylan'a teslim edildi. Diyet ödeninceye kadar onlarda kalacak, daha sonra geleceklerdi. 20 yaşına ulaşmış genç bir delikanlı olan Büyükler Büyüğü'nün tam manasıyla cahiliyetin sebep olduğu bu muharebede böyle bir hatırası kalmıştı. Mekke, herkesin hürmet duyduğu bir şehirdi. Çünkü insanların Allah'a ibadeti için yapılan ilk beyt oradaydı. O beytin yani Kabe'nin yerini tayin eden, yapılması emrini buyuran allah Teala, yapanlar da İbrahim ve İsmail peygamberlerdi. Bu sebeple Mekke şehrinin mübarek bir şehir olduğunda şüphe yoktu. Orada Allah'a ibadet edilecek, orada hak sahibini bulacak, o topraklara girenler her türlü taarruzan ve haksızlıktan emniyette kalacaktı. Fakat zamanla Mekke halkı, kendi menfaatlerinin ötesinde olanı düşünemez olmuştu. Haksızlık pahasına, zulmetmek pahasına da olsa menfaat daima her şeyin üstünde tutuluyordu. Mekke'ye gelen hacılara fena muamele yapılıyor, ticaret için gelenlerin ellerinden malları, pazarlık yapılarak alınıyor ama parası ödenmiyordu. Namusa iltifat edilmez olmuştu. Bir gün, Zehit'ten gelen bir adam, elindeki malını değeri pahasına Aspin bin Vail e sattı. Adam memnundu. Aspin Vail, diğer alıcılar gibi malı kötüleme yolunu tutmamış, değerinden daha az vermeyi de teklif etmemişti. Yüksek bir aileden, iyi bir terbiye görmüş bir insan diye düşündü adam. Görgüsüzün biri olsa, ya malı kötülemeye kalkar, yahut onu yok pahasına alabilmek için, başvurmadık çare bırakmaz, bin dereden su getirirdi. Haydi bakalım. Bunları eve götürmek gerekiyor dedi Az. Adam bu isteği yerine getirdi. Mallar eve yerleştirildi. Adam yüzünden akan terleri silerken haklı olarak parasının hemen eline sayılı verilmesini bekliyordu. Fakat bu olmadı. Az bin Vail, "İkinci sonu gel. Borcunu ödeyeyim." dedi. Bu söz adamın hoşuna gitmemişti. Hemen alacağını almayı Zebide doğru yola çıkma istiyordu. Artık Mekke'de yapacağı bir işi kalmamıştı. Ama As'ın inandırıcı görünüşü adamın alacağının kuruşu kuruşuna ödeneceği inancıyla oradan ayrıldı. Sağda solda gezdi. Zemzem içti. Kabe'yi tavaf etti. Çeşitli putlara yapabildiği kadar ibadet etti. İkindi üzeri geldi. As evinde yoktu. Kapısında bir zaman bekledi. Akşam olurken çıka gelen As, adamı tanımamazlıktan gelip evine yürüdü. Aam bir dakika.'' As durdu. ''Ne istiyorsun?'' Para mı? Ne parası? Hani sabahleyin benden mal almıştın? Ha evet hatırladım. Sabah gel. Ama bugün ikindi vakte ödeyeceğini az adamın sözünü kesti. Sabah dedik ya şimdi git. Ama ben garibim. Anladık. Sabah dedik ya. Zebitli adam çaresiz ayrıldı. İçine kurt düşmüştü. Sabahleyin olgun bir insan gibi pazarlık yapan, haktan, hukuktan bahseden, alacağı malı kötülemenin Fena bir ahlak olduğunu söyleyen Az Şimdi değişivermişti Belki de borcunu kökten inkar edecekti Bir zaman tanımazlıktan gelmesi bunu gösteriyordu Yapabileceği hiçbir şey yoktu Oradan ayrıldı Geceyi haremde geçirdi Sabahleyin Ağız'ın kapısını çaldı İçeriden yarın gelsin diye haber gelmişti Tekrar çaldı kapıyı. Tekrar istedi hakkını. Fakat ağız ondan üstün çıktı. Hayip değil mi? Utanmıyor musun durmadan kapı çalmayan? Ama ben alacağımı istiyorum. Yarın dedik ya. Ben yarına duramam. Ben de bugün veremem. O halde malımı geri ver. Anlamadım. Malımı diyorum geri ver. Şaka yapıyorsun zannederim. Neden şaka yapayım? Pazarlıkla onu bana satmadın mı? Sattım o halde mal senin değil benimdir ama benim param paran bir yere gitmez vereceğiz hadi ver öyleyse yarın dedik ya dün geldim bugün vereceğini söylemiştin o zaman ne demiştim yarın vereceğim dedin o halde sözüm söz yarın vereceğim ben param almadan bir yere gitmem anlaşılan sen biraz sırpalanmak istiyorsun daha sonra ağası içeri doğru şöyle bir baktı kim var orada bakayım gelsin buraya adam döndü ''Temiz bir dayak yemeği mi, çekilip gitmeyi mi edersin?'' Adam dayak yeme hevesinde olduğu söylenemezdi. ''Şimdi, yarın mı geleceğim?'' ''Hayır.'' ''Ya ne zaman?'' ''Artık gelmeyeceksin.'' ''Ama bu bir haksızlıktır, zulümdür.'' ''Hadi oradan, serseri herif.'' ''Haksızlığı senden mi öğreneceğiz?'' ''Defol buradan.'' Adam üstelik bir de dayak yememek için ayrıldı. Kabe'ye geldi. Putların arasında dolaşanlarla konuştu. Kabile reislerini gördü. Abdüttar, Mahsun, Cuma, Sem, Adi oğullarını dolaştı, derdini onlara anlattı. Fakat fayda bulamadı. Ümitsizliği arttı. ''Az bin Vay gibi adamda alacağı olmak bir insan için şereftir.'' dediler. Şeref insanın karnını doyurmuyor. ''Bana paramı yahut malımı alın.'' ''Sen ne diyorsun? Az gibi bir kişi bu kadarcık bir iş için rahatsız etmek kayıp değil midir?'' ''Ağız öyle büyük, şerefli bir kişi midir?'' ''Elbette. Ne zannediyorsun ya? Şerefli insan borcunu vaktinde öder.'' ''Sen şimdi buradan def bilecek misin?'' Zebitli başvurduğu kabile reislerinin kiminden böyle karşılık gördüğü, kimi hiç konuşturmadığı, kimi ben karışmam dediği bir başkası, ''Benim ağza karşı gelecek gücüm yok.'' diye karşıladı. Çaldığı bütün kapılar ona yolun yokuş olduğunu gösteriyordu. Nereye gitse bir çıkmaz sokakta olduğunu anlatmak istiyorlardı. Sabahın erken saatlerinde Kabe'nin yanında haksızlığa uğradığını, As'ın kendisine haksızlık yaptığını söyleyerek saçlarını yolan, elbisesini yırtan, imdadına yetişecek insanları arayan bir adam görüldü. Bu çırpınış, bu son teşebbüs, boşa gitmedi mescidi haramda oturup sohbet edenler bu sese kulak verdiler zebitli kendini dinleyecek ve haklı görecek birkaç insanın olsun bulunduğunu sevinçle gördü ilk ayağa kalkan Zubeyirdir. bu bir haksızlıktır zulmün ve haksızlığın karşısına durmak şeref sahibi insanların vazifesidir mert olan zulmün karşısında susup kalmaz diye haykırdı Abdülmuttalib'in oğlu doğru söylüyor. Garipleri yardım etmek hem vazife hem şereftir diyenler oldu. Netice olarak Abdullah bin Cuda'nın evinde buluşmak ve konuyu orada müzakere etmek üzere ayrıldılar. Mekke'nin Yahca ve itibarca ileri gelenlerinden Abdullah bin Cuda'nın evini misafirlerine açtı. Haşim, Muttalip, Zühre, Haris ve Taymolarından bu kabileleri temsil etmek üzere gelen insanlardı. İçlerinde en genç olanı amcalarıyla birlikte gelen Muhammed bin Abdullah'tı. Henüz 20 yaşını geçmiş bulunuyordu. Ancak kimse onun büyüklerin arasında yer almasını garipsemedi. Çünkü o yaşıyla değilse de düşüncesi ve davranışıyla büyükleri yakışır konuşmasıyla büyüktü. Büyükleri gıpta ettirecek derecede büyüktü. Bu sebeple kimse ''Bu delikanlı aramızda ne arıyor?'' diye düşünmedi. Gelen misafirler sofraya oturdu. Yenildiği içildi ve daha sonra mesele ortaya atıldı. ''Şayet zorbalara karşı ses çıkartılmazsa daha fena haksızlıkları beklemeliyiz.'' dedi biri. ''Az bu işi ilk defa yapmış değil ki. Yapan sadece az değil. Az bunu yapanlardan sadece biridir.'' Sesimizi çıkartmasak, bu günleri de arayacağımız günler gelecektir. Bundan emin olalım. Böyle giderse Kureyş'in itibarı sıfıra inecektir. Mekke'ye gelen misafirler, hatta hacılar hakkımızda hiç de iyi konuşmayacaklar. Kısacası, hiç kimse bu işin böyle kalmasını istemiyordu. Ayrıca kendileri de gittikleri yerlerde aynı muameleyle karşılaşacaklardı. Burada hakkı çiğnenen, fırsat bulunca bir başka kureşliden de olsa hakkını alma yolunu tutacaklardı. Mekkeliler canının istediği her çeşit haksızlığı yapsın ama her gittiği yerde itibar görsün, hakkına riayet edilsin denemezdi. Haç mevsimi yaklaşmış, gölgesi başlarının üzerine düşmüştü. Zilkade ayında bulunuyorlardı. Nihayet bir ay sonra haç merasimi ve ibadeti icra edilecekti. Gelenlere büyükler gibi davranmak, onları rahat ettirmek, onların tekrar gelmelerini sağlamak mümkündü. Çünkü gelenler oldukça Mekke'nin ticareti de itibarı da artıyordu. Nihayet Ebu Talib'in kız kardeşi Beyda Yahudatike ortaya bir çanak içinde misk getirdi. Orada bulunanlar parmaklarını ona batırdılar. Bu Arapların bir çeşit yemin merasim oluyordu. Bazen böyle hoş kokulu, bazen kan ve benzeri şeylere ellerini batırarak yemin ederlerdi. Yeminden dönülmeyeceğini gösteren bir davranış olarak kabul ediliyordu. Daha sonra ilk yemin şu sözle yapıldı. Denizde bir tek saç delini ıslatacak su bulundukça, Sebir ve Hira dağları yerlerinden ayrılıp kopmadıkça daima mazlumun yanında, ona yardım eden, arka çıkan bir el olacağıma, hakkını zalimden alıncaya kadar ona yardıma devam edeceğime, geçim sıkıntısı çekenin yardımına koşacağıma Allah adına yemin ederim. Bu yemin, herkes tarafından aynen yapıldı. Yapılan bu yemine, hılfül fudül yani, faziletli insanların faziletli davranmak üzere yaptıkları yemin adı verildi. Bu isim çok önceleri yine Araplar arasında bu manada bir anlaşma yapan üç kişinin ismiyle alakalıydı. Bunlar Fadıl bin Fedale, Fadıl bin Feda, Fadıl bin Haris olmak üzere üç arkadaştı. Mertçe, yiğitçe bir anlaşma yapmışlar, mazlumun yanında zalimin karşısında yer almışlar, Haksızlığa gereken dersi vermişler, böylece yüzyıllar boyu Araplar arasında iyi bir nam bırakmışlardı. Onların açtıkları bu yolu, bu defa Abdullah bin Cüda'nın evinde toplananlar yürüteceklerdi. Aydınlardor isimli programımızın, 17. bölümünü dinlediniz.